Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, dokuzuncu üniteyi e, işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlarımız ünitenin yüklenmediğini söylüyorlar. Yani keşke gününden önce, saatinden önce ulaşıp yetkililere ulaşıp da bu konuyu, bu konuları halletseniz. Çünkü bizden kaynaklanan bir problem değil. Yani biz sadece dersi anlatmakla, bize denirmiş ki işte bu hafta dokuzuncu dersi anlatacaksınız. Biz sadece o dersi anlatmakla görevliyiz. Yani sadece e, son saate kalırsanız ama gününden önce mesela şey yapıp görevlilerle iletişime geçip dokuzuncu ünitenin e, yerleştirilmediğini söylerseniz iyi olur. Ve, sadece görevlilerle ders anlattım saatine 3 dakika, 5 dakika kadar e, ünite yüklenmemiş derseniz bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü biz bakmıyoruz o işlere. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ve me'er sallamin fi kajeti min nebiyy illa ahazna ehleha bilbe'sai Söyleyip gösterin canlı TV dersinde. Fama <feme> ıslanla fi kıyeti mi Nabi'yi? İlla aha znehlaha bilvesay. Hiçbir beldeye peygamber göndermedik ki onların ehlini, o kari ehlini. O gönderdiğimiz toplumları bir takım sıkıntılara, sıkıntılara e, düşer etmeyelim. Onları bir takım sıkıntılarla baş başa bırakmayalım. Ee, ''Yukalu lükullü medinetin kariyetün'' Yani peygamber gönderilip de bu peygamberleri kabul etmeyen bütün toplumlara bir sıkıntılar verdik. Ayetin manası bu. ''Yukalu lükullü medinetin kariyetün'' Her şehire kariye denir. Ve fihi hazım. Burada bir e, hazif söz konusudur ayet kelimesinde. Ey fekizebuhu. Yani biz biraz önce bizim ifade ettiğimiz şekilde, e, herhangi bir belde halkına peygamber gönderdiğimizde ve onlar o peygamberi inkar ettiklerinde, oranın halkını sıkıntılarla azap azapla yakaladık, azapla cezalandırdık illa ahazna ehlaha bil ba'sa'i el ba'sa sıkıntı demek bil bu'usi sıkıntılarla vel fakri fakirlikle yani azap verdik onlara başka ve darra hastalıklar verdik eddar <gülüyor> vel meradu li istigbarihim an ittibai nabihim eddar vel merad li istigbarihim an ittibai nabihim ee, hastalık zarar, sıkıntılar niye? Niye verdik bu hastalık ve zararları, azabı, sıkıntıları niçin verdik? <gülüyor> peygamberlerine tabi olmak konusundaki kibirleri sebebiyle yani peygamberlerine kibirlerinden dolayı tabi olmadılar da onun için bunlara azap verdik. Evhüme nüksanü nefsi vel mali yahut da bu addarra vel be'sa ifadeleri şu manaya gelir, noksanın nefsi vel mali, mal ve nefis noksallığı. Yani mallarını eksilttik, canlarını eksilttik, onları öldürdük, onları azap ettik. Hem malları gitti hem de canları gitti. لَعَلَّهُمْ يَدَّ الرَّعُونَ Belki tazarru edeler, Allah'a döneler, Allah'a yalvararlar da bu azap üzerlerinden kalksın diye onları kökten helak etmedik de bir takım musibetlerle baş başa bıraktık. Dolayısıyla onlar dağran, يتدرجوا, يتدارجوا ve يتززلوا ve yahuttu erdiyet kibri. Kibrin helak edici özelliklerinden vazgeçsinler diye bunları tazarruya davet ettik. Tazarru etsinler diye tazarru etsinler ve yetezezelû boyun eğsinler ve yahuttu erdiyeten ve yahuttu erdiyet kibri. Kibrin helak edici niteliklerinden vazgeçsinler diye bunları kökten helak etmedik de bir takım sıkıntı ve musibetlerle karşı karşıya getirdi ki Allah'a yönelsinler. Allah'a tazarru ve niyazda bulunsunlar. Sunnettenle mekana seyyatiyer <gülüyor> Hasanı, Hasanette. Sonra o kötülüğün yerine tekrar iyilikler verdik, tekrar güzellikler verdik. Ey Atinahum bedele makarnufi el belai, onların içerisinde bulunduğu belanın yerine belaya bedel olarak onlara verdik. Yani o sıkıntılara, o musibetlere karşılık Sıhhat verdik, bolluk verdik, genişlik verdik. Yani böyle nimetlerle onları nimetlendirdik. Hatta Afev ta iyice artıncaya kadar bu nimetlerimizi artırdık onlara. Yani o geçici bir takım musibetlerden sonra iyice bunlara lütufta bulunduk. iyice nimetler verdik kesiru ve nemu fe enfusihim ve envalihim. Malları da, nefisleri de arttı ve iyice çoğaldı. Min kavlihim afa en nebatu. Afa en nebatu demek kesüre en demektir. Yani bitki çoğaldı. Bitki çoğaldı. Burada afa kelimesinin manasını veriyor. İza kesüre. Ve minhu kavluhu aleyhisselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle demiş. Ra'fu elliha. Sakalı bırakınız, ee, yani sakalı bırakınız derken sakalı çoğaltınız manasında. Ve Kalu şöyle dediler: "Qad mese aba anad ra'u ve sra'u". Hiç şüphesiz babalarımıza da atalarımıza da sıkıntı ve şiddetli belalar, fakirlik isabet etmişti. Kalu ee, hazihi şöyle dediler, bu şöyle dediler, hazihi adetü dehri bu zamanın adetidir geleneğidir yani zaman içerisinde böyle şeyler olmuştur zaman zaman musibetler sıkılar gelmiştir sonradan nimetler de gelmiştir yani bu tabii bir şeydir bu Allah'ın bir cezalandırması değildir dediler. قالوا هذه عاده الدهر يعاقب في finnas insanlar insanlara, insanlara nöbetleşe olarak gelir beyne't-ra'i insanlar nöbetleşe olarak sıkıntıyla eee e, Bollukla böyle bu şekilde nöbetteşi olarak insanlar bunu yaşarlar. ''Ve kadmessâ âbâ'ûl âbâ'ena nehru Hiç şüphesiz bunların benzeri bizim atalarımıza da, babalarımıza da e, dokunmuştu, gelmişti. ''Ve ve huve bi'ukubeti zembi'' Bunlar e, günahın sonucu değildir diye söylediler. Yani bunlar adettir, örttür. Geçmiş toplumlara da, geçmiş babalarımıza da böyle şeyler oldu. Bize de oluyor yani bu ilahi bir cezalandırmadır şeklinde düşünmediler. Fakunu alama en tum alihi. Böyle inandıkları için şöyle dediler: Fakunu olunuz alama en tum alihi üzerinde bulunduğunuz şey şeyde ısrarlı olunuz, devamlı olunuz. Yani hangi dine inanıyorsanız, hangi şeye inanıyorsanız o şekilde devam edin. Bir sıkıntı yok bu <gülüyor> Fele <murası> keznahum bagtatan hüceten biz onları derken böyle düşünüyorlardı biz onları aniden yakaladık ve hum lahi sorun onlar şuursuz oldukları halde şuursuzdular yani bunun farkında da değillerdi biz derken onları aniden yakaladık binuzuril <murası> azabi fe keznahum bagtatan yani binuzuril azabi azabı indirmekle onlar farkında olmaksızın biz onları aniden yakaladık ve mufi fi velav velau bu ehl-el-kura ifadesindeki el-kura, buradaki lan işaretün ile ehl-il-kura leti delle Bu e, yani daha önce ayet kelimeler geçti ya Ama ma min karyetim min nebiyyin illa akhazna ehleha diye geçti, geçti ya, buradaki lan e, ve lev enne kura bu daha önce geçtiği için ona işaret ediyor, ona delalet ediyor. ve ma fi karyetim min nebiyyin biz hiçbir peygambere bir şey göndermedik ki onlara onlara o, o kariyeden maksat, yani o kariye ehlini kariye ehline göndermedik. Yani bu ayet kelime de ifade edilen kariye bedeldir. Bu velev enne ehlel kur'a. Burada dikkat ederseniz ayetin başında nekre getirilmiş, burada marife getirilmiş. O marife oraya delalet etsin diye getirilmiş bu şekilde. كَنَّهُ kale Sanki Cenab-ı Hak şöyle diyor: "Ve lavin nihalatil kel Quran lazine kezabu ve ehlek ve ve uhlekü. Şayet enler eyet eğer bu kariye ehli, bu inkar eden kariye ehli ve helak olanlar, âminu iman eser ede isterdi, isterdi bedere küfrihim küfürlerine karşılık iman etmiş olsalardı, vattaqü aşşirke mekane etkabihi ve şirkten sakınmış ol olsalardı şirk yerlerinden." Şirk mabetlerinden, şirkin işlendiği e, mekanlardan sakınmış ol, ol, olsalardı ve fetahna aleyhim e, biz elbette onların üzerine e, rahmetimizle rahmetimizi yaldırırdık. Fetaha aslında açmaktır. Ama burada e, o hem fetih manası var hem de bol lütuf manası var. Yani onlara bol bol lütuf kapılarını açardık. ve fetahna şami. Bu da başka bir kıraat. Lefetahna da okunmuş. Lefetahna şeklinde de okunmuş. Lefetahna aleyhim berekatim min semai vel ard. Yerin ve göklerin bereketlerini onlara gönderirdik, açardık. Erade'l metere ve nebate Evet, burada Cenab-ı Hak yağmuru ve bitkiyi kastetmiş. Yani yerin ve gök, göklerin bereketinin açılması, kapıların açılması bu bu manada diyor, müfessir. Ev bil-kayri min Ve da şu manadadır diyor. E, bu ikinci mana daha bir anlamlı görünüyor ayet kerimeye baktığımız zaman. Latînâhum bil-kayri min kulli Onlara her yönden hayrı elbette verirdik. Her türlü hayrı verdik. Mal çokluğu verirdik. Evlat çokluğu verirdik. Bitki çokluğu verirdik. Hayvan çokluğu verirdik. Makam çokluğu verirdik. Ülkeleri fethetme yeteneğini verirdik. Velakin kezde bu el -enbiye. fakat onlar iman etmediler de Peygamberleri inkar ettiler, kezde inkar etmek. Fakat nazım bir makaniyeksibun, biz de bu inkarları sebebiyle, inkar etmeleri sebebiyle, onları işlemiş oldukları, yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı yakaladık, yani cezalandırdık manasında. Bir kufrihim ve sui kesbihim, inkarları ve kötü kadançları sebebiyle. Ve yecûzu et en tekûned Burada lamın yani belirli bir marifelik olmasının ötesinde cins içinde olması e, mümkündür. Yani belirli bir kariye değil de bütün kariyeleri de ifade etmesi mümkündür. O ve mâ ersanna min nebiyyin ayetinden geçen ve lev enne kura ayet kelimesi var ya işte oradaki el-kura Buradaki eliflamın cins için olduğu da söylenmiş. Yani bütün kari halkı e, bu da mümkün. E, mümkün hatta e, bu daha güzel oluyor. Burada lamın cins için olması. Yani peygamberlerini inkar eden, Allah'ı kabul etmeyen, Allah'ın dinini kabul etmeyen bütün toplumları bu şekilde. Cins manası olunca bu manayı vermek lazım. Tilkel Kur'an'a kusu aleyken min en İşte bu kariyelerin nebe arkadaşlar çok önemli haber demektir. Yani sıradan bir haber değil. Çok önemli, faydalı ve ilim ifade eden haber demektir. İşte bu tilkel kuranne kussu aleyke min enbayhe. İşte bu beldeler, biz onların çok önemli, faydalı e, haberlerini sana anlatıyoruz. Elmana, ma mana şudur. Tilkel kuran mezkuretü min kavmin Nuh'un la kavmin şuayibin Nuh kalminden şu ayıp kavmına kadar gelmiş geçmiş bütün e, e, kariye, e, bütün belde insanlarının insanların, nekussu aleyke ba'de enbaiha, bir takım haberlerini önemli, çok önemli ve faydalı insanların ibret alması gereken haberlerini sana anlatıyoruz. Ve leha enba'un gayruha lem nekussu aleyke. Sana anlatmadığımız, onların çok önemli başka haberleri de var. Biz, biz, biz bir kısmı anlatıyoruz ki ibret alasınız ama ibret alacağınız, istifade edeceğiniz başkaları da var, onları anlatmıyoruz. Niye? Çünkü anlatılan yeterli yani. Her şeyi anlatmaya gerek yok. وَلَكَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ Ant andolsun ki peygamberleri onlara apaçık delillerle, apaçık bir mucizat mucizelerle gelmişti de فَمَا كَانُ لِيُؤْمِنُوا Endemeci Rüssüli bilbeginat, bir makedze bu min kablu. Onlar iman etmediler. Peygamberleri kendilerine ab açık delillerle, mucizelerle geldiğinde onlar iman etmediler. Bir makedze bu min kablu. Daha önceden e, inkar etmeleri sebebi, sebebiyle, ey bir makedze bu min ayatullahi min kabli endemeci Peygamberlerin kendilerine gelmeden önce Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri sebebiyle, evet sebebiyle biz onlara apaçık peygamberler gönderdik fakat onlar önceden, önceden de inkarcı oldukları için sonradan gelen peygamberleri yine kabul etmediler. El-sama karu liyub minu ül-akhir <gülüyor> amarihim bima rusul. Peygamberler kendilerine geldiklerinde önceden inkar ettikleri için inkar etmeleri sebebiyle ömürlerinin sonuna kadar iman etmediler. Peygamberler geldiği halde. Niye? Çünkü önceden de inkar ediyorlardı. Peygamberler geldiği esnada da yine inkarlarına devam ettiler. Ey istemer ru'alet teksi bi mennedun meci meci'ir rusuli Peygamberler tarafından, peygamberlerin kendilerine gelmesi gelmesi gelmesinden dolayı yine inkara devam ettiler. İstemer ve devam etmek manasında. İla ematu musirrine ma'a tatabiu'l ayat. İla emmatu, ta ölümceye kadar bu şekilde inkarlarına devam ettiler de musirrine ma'a tatabiu'l ayat. Apaçık ayetler, apaçık mucizeler delillerle birlikte ölümceye kadar bu hallerinde yani inkarlarında ısrar ettiler. Ve lamu li ta'kidin nefyi. Yu'minu, yu'minu. kanu bu buradaki lam var ya bu olumsuzluğu tekit eden bir lamdır fe kanu yani iman etmediler kezal kemiz zaliket teba'u şedidi cenab-ı hakkın e, bu şekilde inkarlarından dolayı kalplerini e, şiddetli bir şekilde kalplerini mühürlemesi mühürlemesinden dolayı Dolayı, Allahu ala kulubül kafirin. İşte Cenab-ı Hak, kafirlerinin kalplerini mühürler. Niye? Onların inkar etmeleri sebebiyle. Yoksa durup dururken Allah onların kalplerini mühürlemiyor. Kezalike Allahu ala kulubül kafirin. İşte böyle, bu şekilde. Yani, inkar etmeleri sebebiyle. Önceki, önceki ayetlerde dikkat ederseniz, zaten inkarlarından bahsetti. Peygamberlerine inkar ettiler, alay ettiler. Dinin emirlerine uymadılar. İşte bu, bundan dolayı da bu şekilde Cenab-ı Hak kafirlerin kalbini mühürledi. لِمَا عَلِمَ مِنْهُمْ اَنَّهُمْ يَاكْتَارُونَ السَّبَاتَ عَلَى الْكُفْرِ Çünkü Cenab-ı Hak onların küfür üzere sabit olup küfrü tercih edeceklerini bildiği için. Yoksa onlara bir e, kini, öfkesi olduğu için değil. Onlar inkar ettiler ve bunda ısrar ettiler. Hiçbir zaman inanmayacakları konusunda e, gayret sarf ettiler. Allah da bunu bildiği için onların kalplerini mühürledi. Ve وَجَدْنَا لِيَكْسَرِهِمْ مِنْ اَحْدِ Biz onların çoğusunda ahde, vefa görmedik. Yani ne Allah'a karşı verdikleri sözlü sözleşmeleri yerine getirdiler, ne de insanlara karşı verdikleri sözlü sözleşmeleri yerine getirdiler. اَدَّمِيرُ <gülüyor> nasi. Buradaki, لِيَكْسَرِهِمْ ifadesindeki zamir, insanlara yöneliktir. الَالِتَّقْ مُتَّقْ مُتَّقْ yani en anne ekselenersin. Ne kadar duachte ve Yani burada sadece o toplumlara değil de, yani e, peygamberlerini inkar edenler değil de insanların çoğunluğu Allah'a verdikleri ahdi ve misakı e, bozdular. Yani yerine getirmediler. Fil imani ve ayeti e, evet fil imani imandaki e, sözleşmeyi yapmadılar. Yerine getirilmedir. Velayet <gülüyor> i'tiradun. Burası bir ara cümlesidir. Ve ma vecedun, ve ma vecedun alekserihim min ahd. Bir ara cümlesidir. Em lil ümemil mezkurine veya hutta bu ifade ve ma vecedun alekserihim min ahd ifadesi em lil ümemil mezkurine veya hutta zikrediler. Yani bütün insanlar değil de eee zikredilen toplumlarla irtibatlıdır fain emkanunza ahadullah ve makasetin çünkü onlar korku ve zarar durumunda yani sıkıntıya düştükleri zaman Allah'a ahd, ahd verdiklerinde art ve deflerinde le'nüminenne eğer sen bizi ya Rabbi sen bizi kurtarırsan biz elbette iman edeceğiz dediler ne zaman ki Cenab-ı Hak o sıkıntıyı belayı onlardan kaldırdı bu sefer tekrar inkar etmeye başladılar yani verdikleri sözden durmadılar yani burada bir azaptan sonra e, tövbe edip Ya Rabbi biz yanacağız diye söz vermeleri bir de genel anlamda, mutlak manada kulluk e, sözleşmesini inkar etmeleri sebebiyle. Bu iki manayı da vermiş müfessir. Le'in ence tenalenu ünenle şöyle demişlerdi o sıkıntı zamanlarında Allah'a yaralanmışlardı da eğer Ya Rabbi sen bizi kurtarırsan biz elbette sana iman edeceğiz demişlerdi sümme ne kesup. sonra Cenab-ı Hak onları kurtarınca tekrar ne kesu gerisin geriye döndürür. İnkar ettiler, kabul etmediler. Ve in ve inne şa'ne vel hadise burada dikkat ederseniz Evet. Tebalunnahu Allah Evet. Ve in mejatna akserühüm Evet ayet de bu şekilde geçiyor. Beyin ve cadna ekserehüm nefasıkın. Şüphesiz ki onların çoğunu fasık bulduk. Yani Allah el fisk el kurucu Yani Allah'a itaatten dışarı çıkmış kimseler olarak bulduk. Durum şu ki evet biz onların çoğusunu Allah'a itaatten çıkmış kişiler olarak bulduk. Burada fıs kelimesinin anlamını izah ediyor. Evet. <gülüyor> ve in kelimesi aslında arkadaşlar burada in nedir? İnnenin takfifidir. Yani ve inne olması gerekirken ve in vecedna eksere hum şeklinde gelmiştir. Vel vücudu bir ma'nal ilmi. bir delili duhuli inin mukaffafati. Evet. Vücut da ve ma vecedna diye geçiyor ya ayet kelimede. ve in vecedna. Yani ve in alimna şeklindedir. Ve vücudu bilmemel ilmi ilim anlamındadır. Oradaki vecede kelimesi bilmek manasındadır. Bir delili dokulu inin mukasfeti, inin girmesi sebebiyle, girmesinden dolayı. Ve lamir farihatı, dini vcedına ekserehümle lamir farihatı dediği o nefasiqin ifadesi. Ve laycuzu zâlî ke illa fil müpte'dehi ve al-qâbri ve al-fâri'dâkile talehima. Yani dokulu en enin muhaffefeeti muhaffe enin e, bu şekilde gelmesi sadece mükteda haber ve bunlara bunlarla irtibatta olan e, fiillerde ancak söz konusu olabilir başkayı da gelmez diyor velay <gülüyor> c İlla mükte değil ve haberi ve dahil et Ali Mükteda ve habere dahil olan fiillerde ancak bu bu şekilde gelir Evet. Ve lazıne kez de bu bir ayet ina Ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlara senes tadrijuhum min hay sulayyalem. Onları, onları aşama, aşama aşama bilmedikleri bir yönden, bilmedikleri bir şekilde, bilmedikleri bir cihetten onları helak edeceğiz. Senes teni senesteni senesteni nes yok senesteni Heh. senestedi senestedini dena e, aşağı aşağılaştırmak, aşağı koymak galilen galilen ila ma onları azar azar yavaş yavaş onları helak eden şeylere götülmekteyiz. Mayuradu bihim onlara murad edilen şeyi ve zalike en yuati'rullah ni'mehu alehim ma inhimakin. Ma inhimakin. Inhimak arkadaşlar ısrar demek, inat demek. Israrlarıyla birlikte Cenabı Hak onlara nimetlerini verdi, döktü. Fil gayyi sapıklıktaki inkârlarıyla birlikte ile birlikte Cenab-ı Hak yine onları nimetlendirirdi. Fe kullama ceddedallahu aleyhim ni'meten Cenab-ı Hak her ne zaman onlara nimet verdiyse, nimetlerini yenilediyse izdadu betere art şımarıklıklarını artırdılar. Ve ceddedu maasiyeten e ve isyanlarını da yenilediler. Fe tederracuna fil maasi bi sebabi ni'met nimetlerin peş peşe gelmesi sebebiyle masiyetlerinde masiyetlerinde derece derece bu şekilde isyanlarında helake doğru gittiler. Niye helake gitmişler? E çünkü nimet verildikçe çımarmışlar, azmışlar, Allah'ı kabul etmemişler, peygamberleri, kalbı kabul etmemişler. İnkar etmeleri sebebiyle de Allah onları yavaş yavaş helake doğru götürmüş. Zannine, zannederek enne teradüfen ni'ami Üsretü minallâhi Teala Yani bunlar şunu zannettiler ki nimetlerin peş peşe gelmesi Allah'ın tercih etmesi. Allah bizi seviyor, Allah bizi tercih ediyor, biz değerli insanlarız. Bak bize Allah sürekli nimetler veriyor, nimetlerinde yeniliyor. Böyle zannettiler. Halbuki ve innemâ huve hızlanın. Halbuki bu ancak aşağılanmadır. Minhu Allah'tan bir aşağılanmadır. Ve teb'idün uzaklaşmadır. Ve huve istifalün. Minet dereceti, yani senestedricuhun fiili, dereceden istifal babındadır. Bimanel istisadi, istisad, aşamalı olarak zorluğa sevk etmek, aşamalı olarak sıkıntıya sevk etmek. Evil istinzali, dereceden ba'de derecedin veyahut da bir dereceden sonra bir aşağı derece, istinzal, inmek, indirmek. Bir dereceden sonra bir başka dereceye düştüler. Gittikçe dereceleri aşağı, aşağı, aşağılandı. وَاُمْلِيْلَهُمْ عَطْفُنْ عَلَى سَنَسْتَدْرِجُهُمْ Ben onlara Cenab-ı Hak diyor ki mühret veriyorum. Bu da senestedricühüm ifadesine atfedilmiştir. Yani ben onlara mühret verdim, nimetler verdim. Onlar da bütün bunlarla birlikte her nimet verdiğimde, her mühret verdiğimde bunu kötüye kullandılar. Ben de onları Cenab-ı Hak da diyor ki ben de onları derece derece helake, azaba, düşer kıldı. Evet. Ve ümni lehum atfun ala senestedricühüm ve huwa gıyru daaklin fi hukmü sin Ve ümni lehum bu senestedricühüm ifadesindeki e, yani yakın gelecekte onları helake sürükleyeceğim e, ifadesinde olduğu gibi bu ümni lehum ona e, ümni lehim ifadesine sin dahil olmamıştır. Ve huve gayru dahilin fihutnu sin. Niye? Yani şu anda mühlet veriyorum ama şu anda mühlet verdim veriyorum ama yani başka bir zaman mühlet vermeyeceğim. Çünkü zaten onlar aşama aşama o dereceyi kullandılar. Ben de bunlara şu anda mühlet verdim ama bir yakaladım mı artık onların yani mühletimi de ertelemem demek istiyorum. Ey ümehlülüm <gülüyor> manasında. ''İnne keydi metin'' ''Şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir.'' ''Aksî şedidin'' ''Yakalamam çok şiddetlidir.'' ''Semmâhu keyden'' Cenab-ı Hak burada key ifadesini kullandı, isimlendirdi. ''Liyennehu şebihüm bil keydi minhaysu innehu zahiri ihsanu'' Çünkü burada inne keydi metin'' ''Şüphesiz ki benim bu tuzağım çok şiddetlidir.'' Niye tuzak kelimesini kullandı? ''Semmâhu keyden'' niye keyd isimlendirdi denne şebihun bi keli çünkü Allah'ın yakalaması bir bir nevi tuzağa benzer. Mil haysu ennehu fi zahiri ihsan. Sanki o durum Cenab-ı Hakk'ın yakalamadan önceki durumu sanki ihsan gibidir, iyilik etmek gibidir. Allah verir, mal verir, evlat verir, makam verir, para verir, sıhhat verir, verir, verir, verir, verir ama sonunda bir de yakaladı mı artık onun kurtuluşu yoktur. Yani bunları verdiği zaman o günahkar olanlar, Allah'ı inkar edenler, peygamberi inkar edenler şöyle düşünüyorlardı, diyorlardı ki işte biz Allah'ın seçkin kullarıyız, işte Cenab-ı Hak da bizim başımızdan yağdırıyor. Ve fil hakikati, ki hakikatte ise kızdanın cezadır, azaptır, aşağılanmadır. Ve lemme nesebun nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ile cununi, bu inkarcılar, Mekke müşrikleri peygamber sallallahu aleyhi ve selleme deliliği ispat edince nezele şu ayet indi. E velam yetefekkeru ma sahibihim. Onlar arkadaşlarında olan hususiyetleri, özellikleri hiç düşünmediler mi? Gerçi adam böyle olabilir mi? Böyle konuşabilir mi? Böyle yaşayabilir mi? İnsanlara bu şekilde güzel muamele edebilir mi? İnsanları hakka, hakikate, güzelliğe, iyiliğe davet edebilir mi? Ma bi sahibihim yani Muhammedun Aleyhisselam. Ve ma nafiyetun. Ma nafiyedir. Daha de baktım. Evelem tefekkereu yani burada bir duruş var. Ma bi Onların sahiplerinde hiçbir şey yoktur. Hiçbir onların söylediği delilik kabilinden hiçbir özellik yoktur. E iy, Evelem tefekkereu fi kavlihim. Yani onlar sözlerini düşünmüyorlar mı? Bu ne biçim şey? Hiç insan düşünmeden konuşur mu? Rastgele konuşuyorsunuz. Peygamberde delilik var diyorsunuz. Summe nefa anhu el junun bi kavlihi. Sonra Cenab-ı Hak şu sözüyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den deliliği nefretti. Hayır. Peygamberde delilik yoktur dedi. مَا sahibi مِنْ جِنْنِ Onların arkadaşlarında görüp tanıdıkları, bildikleri bu peygamberde hiçbir delilik yoktur. مِنْ جِنْنَةٍ yani cunum. اِنْ هُوَ اِلَّا نَزِيرٌ <مُب۪ين> Şüphesiz o, ah, açık bir peygamberdir. مُنْزِيرٌ مِنَ Allah'a Allah'a inzara davet eden, Allah'tan sakındıran, مُوْدِحُنْ inzarehu, Cenab-ı Hakk'ın inzarını da e, kendi inzarını da açıkça yapan, hem Allah'ın e, sakındırmasını, hem de Allah'tan o, aldığı o sakındırmayı kendisi apaçık yapan bir kişidir. اِسْتَسْتَغِسُونَ رَبَّكُمْ بَدَلُمْ مِنْ اِزْيَعِدُكُمْ اَوْمُتَعَلُكُمْ بِقَوْلِهِ Lühü Hükkal Hakkı ve Yüktüler Bahtile. İstesafisine Rabbekum Bedelün min izyaylukum. Bundan bedeldir. Yani şu zamanı hatırlayın ki e, siz istikaslı yardım dilemek. Rabbinizden yardım diliyorsunuz. Hani bir zamanlar siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. Izyaylukum Cenab-ı Hak da size vaat ediyordu. El mütalukum bir kavlihi Lühü Hükkal Hakkı Yüktüler Bahtile. Ve da şu lüy hukk al hakkı ve yüptil al bahtile ifadesiyle iştirbattıdır. Bu iz teslagisiyne raptakun. Ve istiqazet tüm onların yalvarmaları, yakarmaları, yardım talep etmeleri, en nehumlem ma alimu en nehula butte minarık itali, onların şu durumu bildikleri zaman söz konusu olmuştur. Onlar her ne zaman ki savaşın kaçınılmaz olduğunu bildiler, anladılar katık başladılar ya da Allah'a dua etmeye başladılar. Ya yakulune ve şöyle diyorlardı. Ey Rabbimiz bizi senin düşmanlarına karşın muzaffer kıl diye dua etmeye başlıyorlardı. Ya sen mustagisine aghsina. Ey dua edenlerin duasını kabul eden ey Allah'a kendisine yardım talebinde bulunanların yardımını kabul eden varlık. Âğsına bize yardım etti. Bizim duamızı da kabul etti. Evet. Tanadolu Gavsi yardım talep etmek vahvet taklisu minel şeylerden kurtulmaktır. Fecebaleküm fecebâ. Yani Cenabı Hak da sizin bu yardım talebinize cevap verdi yani karşılık verdi ve aslı enni mumidukum enni mumidukum ifadesinin aslı bi enni mumidukum bi enni mumidukum mu manasındadır enni mumidukum bi enni mumidukum yani ben size e, orada ba hasfedilmiştir onu söylemek istiyor enni mumidukum ben size sizin imdadınıza yetiştim demektir üfercar oradaki Ba hasfilmiştir ve aleyhi ve Sulü aleyhi yani o ba hasfilmiş en iyi mümit şeklinde getirilmiş bu istteccca ve kelimesi mansuptur fenas bu mahalle mahalllle mansuptur بِالْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ Peş peşe gelen meleklerden binlercesiyle, bin bin tanesiyle, bin tanesiyle size yardımda bulunmuştu. O zamanı hatırlayın. مُرْدَف۪ينَ medemi, Mürdifin değil de, Mürdefine şeklinde de okunmuş. غِرِهُ بِالْكَسْرِ Bunun medeninin dışındakiler de ayette geçtiği gibi Mürdifin şeklinde okumuşlar. فَلْكَسْرُ عَلَا اَنَّهِمْ ve ma Evet medeni, gayru, gayruhu bir kesri dağlı, evet evet kesre okunduğu zaman şüphesiz onların onlara yani Cenab-ı Hak peş peşe o melekleri gönderdi, peş peşe o melekleri gönderdi ve mace aleyhullah fel kesru evet ey irdefu gıran. Kesre okunduğu zaman eee alenahum irdefu gire. Yani onların peşi sıra e, evet peş peşe melekler gönderdi. Vel e, vel fethu okunduğu zaman eee yani mürdefine okunduğu zaman Allahu ennehu melekin meleken ahire. Her seferinde bir grup meleğin bir meleğin peşine diğer bir meleği gönderdi. Bir başka grup gönderdi. Mürdifin okunduğunda mana farklı olur. Mürdefin okunduğunda farklı oluyor. <gülüyor> Cemacalehullahu Evet. Allah yapmadı. Yekalu radifahu iza tabiahu. Radif demek tabi olmak demek. Ve erdef tahu iyyahu iza ittabaahu. Erdef tahu iyyahu iza ittabaahu yani onu onu takip ettiğin demi dediğin zaman ona tabi oldumlar arasında. El imdadul lazii dallalayhi mumiddukum. ifadesi de imdada delalet ediyor. İlla müşren ey ve be illa beşareten lekum bin nasri. Ee, sizin için ancak bir zafer, bir yardım müjdesiyle melekleri peş peşe biz gönderdik manasında. Velitetmeyin nebihi kulubukum. Başka niye melekleri böyle gönderdik? Velitetmeyin nebihi kulubukum. Ve sizin kalpleriniz tatmin olsun. Yani sizin kalplerinizde iman tam anlamıyla yerleşmiş olsun diye biz melekleri size siz Allah'tan yardım talep etmişsiniz de biz de melekleri size yardımcı olarak gönderdik peş peşe. Yani ennekum, yani siz istagastum, yardım talep ettiniz, ve tedarratum, e, Cenab-ı Hakk'a yalvardınız, tazarru ve niyazda bulundunuz, lıkilletikum azlığınızdan dolayı fekanel imdadu bil melaiketi beşareten lekum. Meleklerle size bir müjde olarak Cenab-ı Hak sizin imdadınıza yetişti. Eşâreten lekum bin evet yardım zaferiyle meleklerle birlikte Cenab-ı Hak size imdadınıza sizin imdadınıza yetişti ve mümkün mümkününkum ve sizi teskin etti. Sükunete, burada heyecanlıydınız, endişeliydiniz, korkunuyu korkuluydunuz, korkuyordunuz ve sizi sükune sizi sizi sakinleştirdi. Ve rabben ala Cenab-ı Hak sizin kalplerinizi sabit kıldı iman üzere onların korku, korkularından sizi uzaklaştırdı. zaman Nasru illa min endillah. Şunu unutmayınız ki şimdi bazıları e, diyorlar ki işte efendim Allah bizzat peygamberlerle e, yardım etmedi. Bazıları söylüyorlar. Fakat ayet-i kelime açık. E, bunun, bunu temir etmenin bir anlamı yok. Cenab-ı Hak bakın zaten dikkat ederseniz geçmişti şurada ve kirletiklüm ifadesi azlığınızdan dolayı. Azlığınızdan dolayı siz kendinizi az zannediyordunuz. Korkuyordunuz. Endişeleriniz vardı. Allah da size melekleri bizzat yardımcı olarak gönderdi. Yani şunu da unutmayın. Zafer ancak Allah katındandır. Allah dilerse zafer olur. Bu sizin azlığınıza veya çokluğunuza bağlı değildir. Ama siz tabi Cenab-ı Hakk'ın belirlemiş olduğu esbaba yapışmak zorundasınız. Esbaba yapışırken her şeyi esbaptan bilmeyeceksiniz. Ben üzerime düşeni yaptım. Ya Rabbi, sen bana yardım et diyeceksiniz. Bir esbaba sarılmadan da hiçbir şey yapmadan da Allah'tan yardımda talep talep etmenin yardım talep etmenin bir anlamı da yoktur. Evela tahsibu en nasre melayketi. Bakın burası çok güzel. Yardımı, müsreti, zaferi meleklerden zannetmeyiniz. Allah göndermeseydi melek nereden gelecekti? Siz nereden yardım elde edecektiniz? E demek ki Allah gönderdi. Yardımı Allah'tan bile elisiydi. Melekten değil. فَاِنَّ النَّاسِرَ اُوَا اللّٰهُ لَكُمْ وَلِلْمَلَا۪يكَةِ Hiç şüphesiz yardım eden, zaferi elde ettiren, hem sizin için hem de melekler için Allah'tır. اَيْ وَمَنْ نَصْرُ مِنَ الْمَلَا۪يكَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْاَسْبَابِ اِلَّا مِنْ عَنِّ اللّٰهِ Demek ki zafer ne meleklerden, ne de başka sebeplerden ancak Allah katındadır. Fer mensuru men neserehullah. Zafer elde etmiş olan da Allah'ın kendisine yardım ettiği kişidir. İnallaha azizun bi nesri evliyaihi. Hiç şüphesiz Cenab-ı Hak çok yücedir. Dostlarına, müminlere yardım etmek suretiyle Hakimun bi qahri a'daihi. Ee, Düşmanlarını kahretmekle de hikmet sahibidir. Ya eyyühellezine amenüstecibü lillahi ve lirresul izâ Ey ima Allah'a ve peygamberine icabet edin. İzâ da sizi davet ettiklerinde ey ima sizi davet ettiklerinde Allah'a ve peygamberine icabet edin. Evet. يَا اَيْهَا الَّذِينَ اَمَنُوا سُتَجِبُوا لِللّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا Evet. Bu da'akum ifadesi وُحْهِدَتْ دَمِيرُ اِذَا كَمَا وُحْهِدَ فِي مَا <gülüyor> قَبْلَهُ Da'akum dikkat ederseniz orada tekil zamir kullanılmış. Yani Hüve, e, Muhammed'in sizi davet ettiği zaman. Muhammed sizi Allah'a ve Peygamberine davet ettiğinde iyi iman edenler o muhammed'e icabet edin. Çünkü yenine ne i Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ke isticabeti. Çünkü peygambere e, tabi olmak, peygambere müspet anlamda, olumlu anlamda cevap vermek, peygamberin e, çağrısına kulak asmak Allah'a e, Allah'ın e, Allah çağrısına icabet etmektir. Ve muradu bir isticabeti İc icabet etmekten maksat At ettaatu ve imtisalu bir davetil bahsi ve tahridi. Yani e, icabet e, icabet etmenin e, icabet etmenin e, etmekten kasıt şudur: ettaatu At itaat etmektir ve imtisalu e, Allah'a yapışmak, Peygamberin emir ve nihilerine yapışmak ve bir daveti ve bir daveti bahsi ve tahridi öldükten sonra e, dirilme çağrısına ve bütün insanların e, akreddeki e, ölümden sonraki hallerine e, hallerini e, hallerini kabul etmektir. Yani bu e, öldükten sonraki bütün sahnelerin gerçekleşeceğini e, kabul etmek. Lima yuhiyi kum min olumid liyanati ve şeraiye evet. Lima yuhiyi kum yani Allah ve Resulü sizi e, size hayat verecek min olumit diyaneti diyanet din ilimlerine ve şeraya, e, şeriat ilimlerine çağırdığı zaman arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken husus şudur e, din ilimleri derken sadece ilahiyat fakültelerinde okunan ilimler olarak anlaşılırsa bu yanlış olur çünkü fizikte de bizi Allah'a götüren kurallar vardır bilgiler vardır kimyada da vardır biyolojide vardır çünkü bunların hepsi e, Allah'ın siz eğer bu o göze baktığınız zaman Allah'a götüren e, varlıklar Allah'a götüren eşya ile ilgilenmektedirler. Varlıklarla ilgilenmektedirler. Dolayısıyla her bir canlıda, her bir cansız nesnede, her bir varlıkta Allah'a götüren deliller vardır, belgeler vardır. Astronomi de bunun içerisindedir. Fizik de bunun içerisindedir. Kimya da bunun içerisindedir. Matematik de bunun içerisindedir. Vesair diğer fen ilimlerde. Yani buradaki ifadeyi sadece işte sarf, nahiv, mantık, tefsir, hadis diye düşünürseniz yanlış olur. Liann <gülüyor> el çünkü ilim hayatın. Çünkü ilim hayattır. Eee kemen en-cehle Ölümün cehalet olması gibi nasıl ölüm cehaletse, ilimde ilim de o şekilde hayattır. Çünkü ilim diriltir. İlim olmazsa hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Yani bilgi her şey değildir. Ama bilgisiz hiçbir şey olmaz. Hatta iman bile bilgiye dayanmak zorundadır. Yani siz bilmeden bir şeye inanabilir misiniz? E bileceksiniz ki ondan sonra inanasınız. Dolayısıyla e, ilim hayattır. E, i̇lim olmadan hiçbir şey olmaz. Din de olmaz. İman da olmaz, ahlak da olmaz, edep de olmaz, muamerat da olmaz. Ha, ilim her şey değildir ama ilim her şeye götüren bir alettir, bir basamaktır. Şimdi siz bilmeden neye, nasıl inanacağınızı bilmeden inanabilir misiniz? Demek ki ilim, ilimle iman arasında da çok ciddi bir bağlantı söz konusudur. Evet. E bir mücahede til kuffari veyahut da lima yuhyikum ifadesinin anlamı kafirlere mücadele etmektir biçinlerle birlikte savaşmak istiyorlar. Çünkü eğer onlar la o mücadeleyi siz terk ederseniz, onlar terk ederlerse, evet, terk ederlerse la galabuhum ve kataluhum. O zaman düşmanlar sizi öldürür, sizi galip yerir, sizi öldürürler. E demek ki Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere bu ilim olur, Allah yolunda mücadele olur, her ikisi de mümkün. Evliş <gülüyor> şehadeti li kavlihi teala veyahut da vel ahya enge <gülüyor> rabbihim. Evet. Veyahut da e, şehadete çağırdıkları zaman, kelime-i de çünkü iman da bir diriliktir. Çünkü Kuran-ı Kerim'de e, iman etmeyenler adeta üller, üllere benzetiyor. Onların gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, duymazlar kalpleri vardır, anlamazlar şeklinde. Niye? Ölü gibidirler. Ölü kalptir. İman olmadı mı? Ölmüş gibidir. ve kavli ta'ala Cenab-ı Hakk'ın şu sözünden dolayı vel ahya ün anne rabbihim İman oldu mu? O iman imana sahip olanlar Rablerinin katında ölmüş olsalar bile yine diridirler. Ve alemu Allah yahûlu beynel mer'i ve kalbi Hiç şunu unutmayın. Şunu biliniz ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Ey yumituhu fetefe ve vethül fırsatü leti huwa vaciduha ve hiyet temekkunu min ihlasil kalbi. Ey yumituhu Allah ile kalbin arasına girer. Yani onu öldürür. Fetefe vethül fırsatü fırsat onun elinden gider de <gülüyor> yani o fırsatın sahibi de Allah, Allah'tır ve hiye ettemekkunu min iklasil kalbi kalbin iklas üzere daim olmasıdır, o fırsat da kalbin iklas üzere daim olmasıdır ve tenimu hazi fursete bu fırsatı yani Cenab-ı Hakkın vermiş olduğu bu iman nimetini, bu İslam nimetini ganimet biliniz ve ahfis tu ita'atullahi ve rasule. Kalplerimizi Allah ve peygamberine itaate, et, samimiyete, samimi kır. İtaatle samimi kır. El beynehu ve beyne matamennahu bi qalbihi min turil hayati. Veyahutta Allah kişiyle, kişiyle kalbin arasına girer. Matamennahu bi kalbi min turil hayati kişinin kalbiyle uzun yaşama yaşamayı murad etmesinin arasına girer de Allah dilediği zaman onu öldürür. feyen fessihu feyefsehu azaimahu. veyahut da onun azmini ortadan kaldırır. Bütün gayretini, bütün çabasını, bütün yaşama ümidini ortadan kaldırır da canını alır. Dolayısıyla Allah kişiyle kalbi arasında hem öldürme anlamında hem de ona bir fırsat tanıma anlamında girer. Vennehu ve ileyhi tuhşerun. şüphesiz ki siz Allah'a döneceksiniz. Lamen ene kü ileyhi tuhşerune. şunu bilmemiz ki siz Allah'a döneceksiniz, döndürüleceksiniz. Feyusabbit feyusîbu kumalâ hasenü selâmetü'l kuru ve ihlâsü't tâat. Ta Taattaki samimiyetiniz, itaattaki samimiyetiniz ve kalbimizin iman ve İslam üzere salim olması cihetiyle sizi, feyusibukum sizi mükafatlandıracaktır. Vetteku <gülüyor> fitneten Fitne burada azap anlamındadır arkadaşlar. Bir azaptan sakınınız ki La tüsübenne lezine O azap sadece içinizden zulmedenlere değil. Sadece zalimlere değil. Mazlumlara da dokunabiliriz. Böyle bir azaptan sakınınız. Huve cevabın lil emri. Vetteku'nun cevabı Fitnetene. et taku fitne ten. Ve takunun cevabı l la l la azap fitneten, ten la tusiben lade la tusiben nedir. Ey size isabet ederse bu azap bu bela bu musibet la bu zalimun emmukum haseten. Sadece içinizden zalimlere isabet etmez. Mazlumlara da gelir. Zalim olmayanlara da gelir. Ve lakin la taunukum. Ve lakin la diye arkadaşlar yani ve lakinlerle ve Taun Derken o fitne, o bela, o musibet, azap, taun mu, anne, yağun mu, hepinizi kapsar. Taun hepsini, hepinizi kapsar. Ve caza entekhul al-nunul muakkidetu fi cevabil emri, la tusibenne. ne? dedik ya korkunuz, la tusibenne. Burası cevap e, ifadesi, emrin cevabıdır. Diyor ki, ve caza entekhul nunul muakkidetu fi cevabil emri. Emrin cevabına tekkidli nurun, nurun girmesi caizdir. Yen nefi himane nehri. Çünkü bunda diyor olumsuzluk anlamı vardır. Kamaiza kulte enzil anid da beti la tudrihke. Hayvandan in seni düşürmesin. Evet. vecaze bu, bu ifade şu şekilde de kullanılabilir la tuzrihenneke seni düşünmesin şeklinde de kullanılabilir ve min minkum ifadesindeki etteg la tusibenne lezine zalemu minkum khaset ve min fi minkum, minkumdaki min littebeid bazı, bazı anlamındadır la tusibenne lezine zalemu minkum khaset sadece içinizden bazı zalimlere isabet etmeyecek isabet et, isabet edecek etmeyecek azaptan sakının yani bu azap sadece içinizden bazılarına değil, hepinize gelir ve alemu ennellâhe şedîdül ikap ve şunu da bilin ki Allah Allah'ın Allah cezası çok şiddetli olandır akabe cezalandırdığı zaman ve şunu da hatırlayın en entüm galilun şu zamanı da hatırlayın ki siz azdınız, azlıktınız. İz mef'olun bihi, buradaki iz ifadesi mef'olun bihtir. Bazı zarfı zarf değildir. Yani şu şu manadadır. Reskuru vakta kevnikum akilleten ve Az ve zillet içerisinde olduğunuzu, olduğunuz zamanı hatırlayınız. Manasındadır. Reskuru izentum galilun. Mustadafune fil erdi, fil yeryüzünde Güçsüz düşürmüştünüz, zayıftınız. Erdi Mekke'de, Kabiler Hicret, Hicret'ten önce Mekke'de zayıf düşmüştünüz, Yani gücünüz ve kuvvetiniz yoktu. Mustaz-ı af konumundaydınız. Yastad'aifukum Kureyş'in Kureyş'in, Kureyş sizi e, güçsüz bırakmıştı. Tekafunen yetehaddafekumunnaz İnsanların sizi ezip çiğnemesinden korkuyordunuz. Sizi yok etmelerinden korkuyordunuz. Yenler nasıl kanı kanı lehm aldan bu dadiine. Çünkü insanlar onların düşmanı, onların onla onlara aykırı düşünüyorlardı. Fevakum deyken cenab Hak sizi sığınırdı ile Medine'yi Medine'ye sığınırdı. Ve yelakum bin asrhi yardımıyla sizi destekledi. Bir müzaheretil ensarı ve bir imdadi melaiketi yav mebedirin. Bedür günü meleklerle sizin yardımınıza yardımınıza yetişti ve Ensar'ın yardımıyla da sizi destekledi. İki türlü. Hem Ensar yardım etti size, hem de Bedir günü melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle, yardımıyla size yardıma gelirler. Başka وَرَزَقَكُمْ مِنَ Ve size e, ter temiz rızıklar verdi Cenab-ı Hak. Hangi rızıklar? مِنَ الْغَنَائِمِ Ganimetler elde ettiniz. tahille li لِيَهَدٍ قَبْلَكُمْ Halbuki ganimetler sizden önceki toplumlara e, helal La Leallekum teşkurun Belki şükredersiniz diye. hâzih Bütün bu nimetlere, hem ganimet nimetlerine hem de yepyeni bir yurda gittiniz yepyeni bir bölgeye gittiniz Cenab-ı Hak size birçok nimetler verdi. Belki bu nimetlere şükredersiniz. Yani e, şükredersiniz diye Cenab-ı Hak sizi yardımıyla destekledi ve sizi Medine'ye sığındırdı. Farzlarını terk ederek Allah'a ihanet etmeyiniz. Demek ki Allah'a ihanet etmek Allah'ın emir ve yasaklarını terk etmekle orantılıdır. Ve Peygamber'e de ihanet etmeyiniz. Bi'mla testen nu bih. Yani onun yolundan gitmemekte, onun sünnetini işlememekte, Peygamber'e ve Hakk'ın farzlarını terk ederek de Allah'a ihanet etmeyiniz. Ve takunu cezmunu ala, la takunu. Ve takunu cezmun. Evet. Cezmun o tüfe ala, la takunu. Bu da meczumdur, cezmedilmiştir. La üzerine atfedilmiştir. Evet, vela, yani, ve yani takunu demek ve, ve la takunu, ey la takunu demektir. Ee, emanatikum, emanetlerinize de ihanet etmeyiniz. Allah'ın size verdiği emanetler, başka insanların size verdiği emanetlere de ihanet etmeyiniz. Fima beynikum aranızda olan biyan la tahfizuha onları muhafaza etmemek suretiyle emanetlerinize de hem insanlardan aldığımız emanetler, hem de Allah'tan aldığımız emanetlerde ihanet etmeniz, ben tüm talemune tabiât'e zalikir. Bunun sonucunda zaten siz biliyorsunuz, yani bu ihanet, ihanetin sonucunun ne olacağını. Hem insanlar nazarında değeriniz düşer, hem Allah nazarında değeriniz düşer. Verde balahu, bunun ne de biliyorsunuz. Elen tüm talemune nekum takonu ne. hatta siz bunun yaptığınız işin ihanet olduğunu biliyorsunuz. Yani ennel hıyanete tucedun mümkün en ta'ammüdün na'an sahvin. Yani unutarak değil, ta'ammüden, bile bile, kasten hıyanet sizden gelmiştir ve siz de bunun böyle olduğunu biliyorsunuz. Meydana gelmiştir. Yani yanılarak değil, bile bile yapıyorsunuz ve siz bunun da bile bile yaptığınızı da biliyorsunuz maalesef. Eventüm ulema'u talemune husnel husni ve kubha'l-kubhîn qabih. Hayatta siz iyiliğin, güzelin güzelini ve çirkinin daha çirkin olanını da biliyorsunuz. Yani ne ne olduğunu biliyorsunuz. Böyle bildiğiniz halde Allah'a ve peygamberine ihanet etmeyiz. Zamânul khun, khun kelimesinin, takun, takun geçiyor ya, khane. Onun anlamı en naqsu, noksanlık. İhanet noksanlıktır. Kemâ ennel manel vefâ et tamâm. tamam. Tamam demektir. Ve minhu yine bu hane kelimesi gibidir. Tekavvenehu iza intakasehu Tekavvene şeklinde de kullanılır. Tekavvenehu iza intakasehu Ondan eksilttiği zaman, noksanlaştırdığı zaman tekavvenehu formunda kullanılır. Sümmes, sümmes ile fiddiddül emaneti ve vefai Daha sonra herhangi bir şeyi eksiltmek noksanlaştırmak değil de emanet ve vefanın zıttı olarak kullanılmıştır. Yani ne ke izahhinter fi şeyin çünkü sen herhangi bir sen bir adama herhangi bir konuda ihanet edersen fakat herhalde taleyi hiç fi hiç şüphesiz ona bir takım noksanlıklar, e, izafe etmiş olursun o, onun bir takım isteklerini yerine getirmemiş olursun onun bir takım e, veri ona verilmesi gereken e, şeyleri vermemiş olur, olursun kullilezine keferu inkar edenlere de ki ey peygamber ey Ebi Sufyan ve ashabı Ebi Sufyana Ebu Sufyana Sufyan ve ashabına de ki in yentehu amma hum alayhi min a'davat Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan düşmanlıklarından eğer onlar vazgeçerlerse taki peygamberle savaşmaktan bir duhuli İslam'a, istama girmek suretiyle peygamberlere peygamberler, peygamberle savaşmaktan ve peygambere düşme düşman olmaktan eğer vazgeçerlerse inyen tebu yuğfer lehum ma yani e, onların daha önceki günahları işlemiş oldukları şeyler bağışlanır. Lehum yuğfer <gülüyor> lehum ma kad dedi lehum minel adavet Onların bu önceki düşmanlıkları bağışlanır ve in yaudul Şayet peygamberle savaşmaya tekrar dönerlerse a dönmek demek fakat meda sünnetul evvelin önceki başına gelen onların da başına gelir ne gibi bir ihraki dünya dünya hayatında helak olmak vel azabi fil ukhva ahirette azaba uğramak gibi önceki toplumların başlarına gelen musibetler onların da başına gelir el mana veyahut da bunun manası şudur ennel kufara İn yem yani yok ferlahum maqat seref ifadesi manası şudur: Eğer ki kifâre, eğer in tahu, eğer eğer küfürden vazgeçerlerse ve İslam'ı ve Müslüman olursalar, ofiler lahum maqat seref miner küfri manvaller maasi. Daha önceden işlemiş oldukları küfür ve isyanlar bağışlar, küfürden vazgeçer ve Müslüman olurlarsa ve bihi ihtecaj Abu Hanife rahimehullah Abu Hanife de bu şekilde delil getirmiş ki evet onun manası budur. Fi ennel murtada yine bunun buradan hareketle şunu da söylemiş ki mürtet bize esteme len yazzimhu qada'u al-ibadatil matrukati. Mürtet tekrar Müslüman olur, küfüründen vazgeçerse önceki terk edilmiş ibadetlerin kazası ona gerekmez. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Allah yarabbim biriniz olsun.